Şimdi ben fetihle ilgili derse dersten bir bölüm bugün de okuyacağım inşallahürahman. Eee Mekke fetihle ilgili efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkışı ne kadar geldik? Bu dersler birbirine eklenecek. İnşallah buradan itibaren şimdi başlıyorum. Eee sonra inşallah Ramazan-ı Şerifin önümüzdeki Ramazan-ı Şerifin 20'sinde bunlar cem edilir. Fetih günü Ramazan'ın 20'si Mekke'nin fetih günü Ramazan Şerif, Hicri hesap Hicri hesaba göre İnşallah kutlanır ve bu kutlamada da bu ders okunur inşallah. Biz aynı şeyleri her zaman tekrar edemeyeceğimize göre bu dersi bu e, cem edecek arkadaşlar. Mekke Fethi ile ilgili ne hikmetli ilimler. Geçen derste Hatıf Hazretleri'nin durumu anlatıldı mesela. Ya Kafirleri dost edinmeyin. E, i̇şte İbrahim Aleyhisselam'a bakın. O nasıl ba Efendim, babasından amcasından en yakınlarından teberri etti işte falan. Neler anlatıldı mesela. Çünkü tevellibi teberri nis mümkün. ...Efendi Hazreti, çok okuldu bunu yani. Tevelli bi teberri... Farsça ya kelimeler zaten kökeni Arapça oluyor da. Edatları yani. Tevelli bi teberri niist mümkün. Niist... ...zaten Farsça'da... ...efendim... ...niist yok demek. Mümkün Arapça yine de Türkçeleşmiş. Mümkün diye yani. Niist mümkün. Mümkün olmadı yani. E, tevelli Arapça zaten. Bi teberri, de Arapça da bu farsça da dediğin zaman kelime, o bi kelimesiyle niist kelimesi yani. Ne diyor? Tevelli dost olmak bi teberri dostunun düşmanlarından uzak durmadan dostuna hakiki dost olmak niist mümkün. Mümkün değildir diyor. Sözü görüyor musun? Altın şeyle böyle suyuna mürekkebine yazın. Gözünüzün önüne de asın yani. Tevelli bi teberri niist mümkün siz tebelli mümkün değildir. Yani kastediyor ki Allah'ın dostuyum mu diyorsun? Peygamberin dostuyum mu diyorsun? Veya bir mürşidim var, şeyhim var onun dostuyum, onu seviyorum diyorsun. Veya bir alim adına dostuyum diyorsun. Veya eşini neyse yani dostluğun meşru dostluk dairesinde dostluğun çeşitleri var. Çocuğunun da dostusu Ama onun düşmanından uzak durmazsan diyor. Ona dostum demen de hakikatçi olamazsın. Mümkün değildir diyor. Mutlaka dostluğun arızalıdır diye. Yani kafirler benim düşmanımdır buyuruyor. Yani kafirlerden zerre kadar benzersen, kafirlere zerre kadar seversen Allah'ın dostu olamıyorsun. Tamam. Bu Hem düşmanımı seviyorsun hem de seni ee, benim seni sevdiğimiz sanıyorsun. Sen benim düşmanımı sevdiğimce benim sana sevgim tamamlanamaz seni. Aklın kayıktır, gidiktir diyor yani. Akılsız mısın nesin diyor İmam Rabbani mektubattaki beyinde. Yani mutlaka Allah ve Rasulülünün düşmanları, bir daha Allah ve Rasulülün en büyük düşmanları yani? Zararları şirk elinden beterdir diyor İmam Rabbani mektubat. Şirk elinden beter. Çünkü şirkeli papaz, haham seni yavur edemez. Ama bir ilahiyatçı profesör seni dinden çıkarabilir. Kur'an'ın lafzı vahiy değildir. Peygamber kurguladı der. Sen de ha doğru dersin gitti. Bu kadar basit. Haham deseydi bunu ulan bunu haham dediğine göre yanlış diyor dersin. Halbuki haham da Allah bir dediğinde doğru diyordur yani. Hahamın da her dediğine yalan demek icap etmez. Duran saat bile doğruyu gösteriyor günde. İki defa mı bir defa mı? He? E sen şimdi Müslüman hocası tefsir profesörü diyor he he he, he. dersin dinden imandan çıkarsın gidersene Onun için. Pidat ehli Allah en büyük düşmanı. Evvela Allah senin Mevlandır. Hakiki yar ve yardımcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarımız yardımcımız. O dergide yazdım Mevlana demekte de caiz. Çünkü Allah'ın Mevlalığı durumu başka. Çünkü dostum diyorsun. Allah'ın dostluğunun değeri başka. Resulullah'ın dostluğu başka. Efendim bir arkadaşına da dostum diyorsun. Bunları demekle gavur olmasın ki. Allah'a dostum, Allah benim yarımdır, yarımdır diyorsun. Orta taraftan eşine de yarımdır diyorsun. Bunlar adamı kafir etmez. Çünkü bunda ne alakası var? Allah'ın dostluğu yaratıcılık bakımından, ibadet olunmak bakımından. öbür herkesin hukuku ayrıdır. Yani Allah'ın ayrı Resulü de. Yani de mahluk olduğu için Allah'a e, gösterilen velayet ve dostluk Resulü'ne gösterilemez. Çünkü orada ibadet hakkı var. Yani burada muhabbet, teslimiyet, ittiba, itaat var. Ama ibadet yok yani. Her şeyin dostluğun kademeleri var, meratibi var değil mi? E geliyorsun bir dostuna ihsan yaparsın, ikram yaparsın. Değil mi? Korursun, muhafaza edersin işte. Yardımcı olursun falan. Bunlar ayrıca. Ne ibadet edersin, ne itaat edersin. Bu itaat Allah ve Resulü nedir yani? Bunları iyi bir değerlendirmen lazım Çuval gibi içine atmayacaksın bunu. Tasnif var, taksimat var. Onun için sen Hatip Hazretleri'ne ne buyuruldum yani? Geçen dersin son ahetlerinde. Acayip ahetler okundu yani. Mümtehine suresinde sen nasıl benim do düşmanlarıma dostluk ediyorsun? Ey hatım sen sahabedensin. Niye bunu yaptın diye. Ne sitemler geldi değil mi? Bedir olduğu için affedildi tabi. Ama çok mühim yani. Evvela düşmanlardan uzak duracağız. Sonra Allah'ın düşmanından uzak duruyoruz. Allah'la dostluk kurabilmemiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanlardan uzak duracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dost olabilmemiz için. Sahabeyi sevmeyenler, sahabe... Efendim, işte muaviyi sevmem diyen adamlardan radıyallahu anh sahabeden sahabeyi sevmem diyenlere uzak duracağız sahabeden şefaat alabilmek için sahabeyle dostluk kurabilmek için tamam mı? ulemayı evliyaya hakaret eden adamlardan adavet nefret besleyen adamlardan uzak duracağız niçin? ulema ile evliyayla ile dostluk kurabilmemiz için kural budur sen git bir hanımının düşmanı olan biriyle dostluk kur bakalım hanımın sana eve geldiğinde ne yapıyor ne yapıyor ya? Bir gün iki gün direnesin, ondan sonra anımına işin düşecek mecbur herkesin düştüğü gibi, ondan sonra görürsün gününü. Efendim ne yapayım Başlarsın alttan alma, o da sana onu kusura bakma yalattırır yani. tügürdüğünü yalattırır. Hadi şu adama dostluk ediyordun bakayım. Ya iki günlük erkeklikten olmuyor bu işler? Dostunu dost düşmanla düşman. Bu bir kuraldır. Muhabbet, muhalat, dostluk ilişkisinde hiç kimse dostunun düşmanıyla dost olup da o dostluğuyla dostluğunu sürdüremez. Sürdüremez ya. Bu görülmemiş. Hayatta örneği yok. Örneği varsa herkes takıya yapıyor. Örneği varsa herkes takıya yapıyor. Takıya yapmıyorsa o dostluk bitmiştir. Şimdi senin dostun, hakikaten seni seven dostun vardır. Bir de adam Düşmanının düşmanını bile dost biliyor ya. Bu iş bu kadar ciddi ya. Adamla hiç samimiyeti yok, ilişiği yok, görüşmesi yok, konuşması yok. Ama adamı seviyor. Ya sen bu adamı ne seviyorsun? Nerede görüştün ki? Ne alaka var? Ne alakam var diyor. Benim şu düşmanımın düşmanı ya diyor. Çok seviyorum herifi diye. Bu iş böyle ya. Bu, bu bulaşıcı bir durum yani. Niçin? Kimse kendini de kandırmasın. Bizi de hiç kandırmasın. Allah ve Resulü sahabesini, ulemasını, evliyasını seven... Onları sevmeyen hiçbir kimseyle dostluk kuramaz. Onlardan beri olmadan bunlarla dostluk niist mümkün. Bitti. İşte Hatip Hazretleri'nde çok hikmetli bir ders yapıldı yani. Geçen dersin sonunu e, efendim e, buraya bağladığımız zaman. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabileleri topladı. Yani on bin kişi kadar e, sahabe-i kiram hazaratı hazır oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yola çıktı. Ee, Ramazan-ı Şerif'in onuydu. Ee, artık zaten Mekke üzerine gideceğini de söylemişti yani. Bir zaman gizlemişti baştan tecizat yapılırken. Sonra, sonra beyan etmişti. Ebu Ruhm, Gülfüm, İbni Hussain, İbni Utbe, İbni Halef, El Gıfari. Gıfaroğullarından e, bu zatı Medine'de halife bıraktı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktığı zaman yerine bir zatı halife bırakıyor. Değil mi? Evet, e, ondan sonra e, bazı muharebelerde Hazreti Ali Efendimiz yerine bıraktı. Kendi çıktı. E, işte bazılarında ama olan zatı bile Abdullah bin İbn Ümmü Mektum Hazretleri bile halife bıraktı var. Yani namazları kıldırıyor. İşte ne, ne dedik demin? Beni bulamazsan kime gel işte Ebubekir'e gel buyurduğu gibi. Yani yerinde kim varsa o anda gelen bir insan ihtiyacını, fetvasını, şu an şeyini ona arz ediyor. Halife bıraktığı zatın Ebu Ruhm. Ebu Ruhm künyesidir yani. Adı neymiş? Gülsüm. Ben size hep ne diyorum? Gülsüm ne adı? Gülsüm erkek adı Arapçada. Tamam mı? Gülsüm erkek, erkek adı. Ümmü Gülsüm. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızlarının kızının adı e, Ümmü Gülsüm. Gülsüm'ün annesi. Yani Ümmü Gülsüm diye onu Gülşümü kadın zannediyorlar. abi Gülşümün annesi. Anladın mı? Ümmü Ahmet. Ahmet erkek mi kadın mı? Ahmet erkek. Ümmü Ahmet olursa ne oluyor? Ahmet'in annesi ne oluyor? Kadın. Anladın mı? Ümmü Ahmet deyince sen gidip de Ahmet'i de şey mi zannediyorsun? Yani? Kadın mı zannediyorsun? Burada da bu Ümmü Gülşüm Gülşümün annesi diye Gülşüm kız değil. Bu da acayip bir galat yani. Bu zatın adı Gülşüm. İbni Hüseyin Hazretleri künyesi Ebû Ruhum. Onu halife bırak. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan -ı Şerif münasebetiyle orucu tutuyordu. İnsanlarla onunla beraber Ramazan orucuna niyet ettiler. Sonra Mekke'ye efendim bayağı yaklaşınca herhalde 157 kilometre kadar falan bir mesafeye geldi. Osmanlan Emeç arasında Kudey denen yere geldi. Baktık ki artık har Çıkabilir tabii. Harp çıkmadı Mekke de ama kısmen yer yer olaylar çıktı ama e, oruç da çok zor. Ramazan Şerif. oralarda sıcağı malum. E, seferde olana da biliyorsunuz yolculukta oruç tutmamaya da ruhsat var. Burada da önlerinde Mekke Fethi gibi en büyük ameli salih var. Cihat var. Gaza var. Onun için orucunu açtı. Yani o gün tutmadı yani. Oraya gelene kadar yolda tuttu. Artık oraya kaç günde geldilerse, Zaten hemen on günde geldiler yani Mekke'ye kadar. On günde geldiler orduyla beraber. Demek ki üç dört gün, beş gün tutmuş olabilir altı gün. Sonra orada iftar etti. Ve merhabil iftar. iftar et Herkes orucunu açsın dedi. Şimdi Ramazan orucu. Ama seferde olduğu için. Bir de cihatta olduğu için. Şimdi burada e, insanlar aşırı hararet oldu. Hava çok sıcak olunca e, burada emir etti. E, esasen biz şimdi e, oruçlu olan ne yapamaz, düşmanla savaşta kuvvet bulamaz. Onun için güçlü olması için, efendim, yemek yemesi lazım, bir şeyler yemesi lazım. Onun için orada o lazım idi. Zaten seferi oldukları için tutmamaya da ruhsat var. E, sonra memleketlerine döndüklerinde e, veyahut da işte o durum geçtiğinde güne gün, yani Ramazan'dan sonra gün gün e, kaza ediyorlar. E, ve buyurdu ki, bu emrimi herkes tutacak. Çünkü bazı muharebelerde veyahut bazı seferlerde ne buyurmuştur? Femen şafe femen şafe lüftur. İsteyen açabilir. yolculuktayız. İsteyen tutabilir. Sahabe-i kerim ne Bir sefere çıkardık. Eee Lezemennâ abi râb'a lelfutur belâ men râb'a ale'sâym. Yani hiç oruç tutana birimiz niye tutuyorsun ya demezdik. Öbürü de oruç yiyene yani Ramazan günü ama Seferde ya yolculukta, o da ne öbürüne niye yiyorsun ya, tutmuyorsun yolculukta demezdi. Çünkü burada ruhsat verildiği için Kur'an kendi bu ruhsattan dolayı. İsteyen tutar, isteyen tutmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada buyurdu ki, herkes açacak orucunu. Bu emir oldu. Dolayısıyla bu emre muhalefet nedir? Isyandır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir şeyler. Çünkü namazda bile çağırsa ne yapacaksın? İsteciyibu lillâhu l-resûl idâdeâkul vâ yuhînkum. Sizi davet ettim ve Rasûlüme cevap edim. Çağırdı sahabeden birini namazdayım. Namazda diye bitirince gitti. Niye geciktim buyurdu? Namazdaydım. Bu, bu ayeti duymadın mı buyurdu. Namaz Allah'ın emri. Habibim çağırdı mı hemen gidin o da Allah'ın emri. Onun için orada Rasûlullah'ın emri değil. Allah'ın emri olmuş oluyor. Mevla'nın bir emri öbür emri ne yapar? Ne Çünkü ikisi de Allah'tan geldiği için. Bunları doğru anlamak lazım. Efendim ham sofiliğin lüzumu yok. Yani sahabeden hiçbiri kalkıp dedi mi ki ya Resulallah ben çok güçlüyüm yani sen şimdi orucunu açtın diye beni bana niye orucumu açmamı emrediyorsun ben tutmaya devam edeceğim dedi mi? Demez. Çünkü onlar hepsi Allah ve Resulüne itaat edin, Resulüme ittiba edin biliyorlar. Ne buyurdusa odur. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merruz zahran ne kadar geldi? Tabi orada 157 kilometre de iniyorlar, iniyorlar, yaklaşıyorlar. Meruza'dan 40 kilometrelik bir mesafe. Mekke-i bayağı yaklaştılar yani. E, geldi. Allah'ın hikmeti derken mucize-i nebeviye. Ne dua etmişti? Ya Rabbi, e, Üzerlerine ansızın bastırana kadar bizim haberimizi onlara bir bildirme. Nasıl bir dua ki, duay-i kabulü, hasıl oldu. 40 kilometreye gelmiş. 10.000 kişilik ordu geliyor. Ya bu kadar kabile geçtiler. Bu kadar yol geçti. Burada her bir yerde kabile var. Her biri arka yoldan gitse efendim kese yoldan şu tam da 10 bin kişinin gitmesiyle bir mi? Hemen haber uçurur ya. Onlar orada Mekke'de duruyorlar. Zaten tetiklediler. Nasıl haber almadılar görüyor musun? İşte mucize böyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptığından bir haberleri yok. Ne yapacağı da ne yapacağını da bilmiyorlar. 40 kilometreye gelmiş, 10 bin kişiyle beraber. Rasulullah sallallahu aleyhi sellem müzeni kabilesinden 1000 kişi geldi. Ondan sonra ben Süleym kabilesinden bin kişi geldi. 10 bin böyle bir kabileden bin kişi. Bazı kabileler nüfusu çok kalabalık, genç, el silah tutan erkekleri var yani mesela. Hepsi gelmişler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki 10 bin ateş yakacağız. Çünkü on bin ateş yakarsak bunların e, gözünü korkutacağız. Şundan güçlü görsünler de teslim olsunlar savaş çıkmasın. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kan dökülsün istemiyor. Bir de Mekke harem şeriftir. Harem-i şerif zaten Allah ona helal etti. Mekke fethi günü bir, bir, bir gündüz bir saat bana helal etti buyurdu. Ve onun dışında yine haramlığı kıyamete kadar devam ediyor. Dünya kurulduğuna göre haremi şeriftir. Yasak saha yani adam iteklenmez, kalkışılmaz, öldürülmez. Ama orada şey Mekke girerken biraz kafirler, karşı gelen kafirler oldu yani. E şimdi orada o seni öldürmek kalkıyor. Ne yapacaksın? Onun için, bana gündüzden bir, bir saat helal etti buyuruyor. Ama o an yani Mekke'ye girme işi bitene kadar. Ondan sonra haramlığı, فَاَدَتْ هُرْمَةُهَ الْيَوْكَ هُرْمَةِ الْاَمْسِ Haramlığı yine dünkü haramlığına döndü. Yani kıyamete kadar haramlığı devam ediyor. Haramlığını bozan, ...sonra Haccacız Hacı, Zalim bozdu. Abdullah bin Efendimiz'i şehit etti, Mancır'ı kurdurdu abi Bozanlar oldu, bozanlar oldu, helak oldular. Dünya, ahiret helak oldular. Ama efendim son aleyhi de öyle değil, Mevla serbest etti. Boşun sen bunu yapamazsın, haramdır diyordum, adam bir haramı yapıyor. O ayrı. Mesele nedir? Orada haramlık kalktı. Efendimiz'e özel olan durum haramlık kalktı. Yoksa haramın hürmetini bozan çok. Şu anda orada hırsızlık yapıyor adam, o bozmuyor mu yani? Kabe'nin içinde hırsızlık yapan var. O ayrı bir şey. Onu Allah belasını verir dünya ahiret. Onu konuşmuyoruz. Ama orada helal edildi. Ne demek? Mevla burada düşmanlarının yani bertaraf etme izni verdim. Burada bir şey çıksa da bir savaş, harp çıksa da artık gideceksiniz, kalkacaksınız, ne yapacaksınız? Seni öldürme için, seni öldüreceksin. Başka çare yok. Buyurdu ki bir bin ateş yakın çünkü 10.000 bin ateş yaktığın zaman herkesin elinde bir ateş olduğunu hesap edemez. Şimdi sen 10.000 bin ateş varsa bu en azından 30 bin, 40 bin. Şimdi bunu ikisi iki üç kişiden bir kişi ateş taşıyordur normal. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ki tam sayı ateş yakar. Tam sayı yakarsam da on bin, on bin ateş. On bin ateş demek yüz binlik ordu demek. Yani bunlar korkar. Korkunca da ne olur? Teslim olurlar. Teslim olunca da kan dökmeyiz. Ateşleri yaktırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Nöbetçiler var, bekçiler şey Gece. E şimdi onlardan da biri kalkıp birine şey gelir oraya. Kırk kilometre bir şey değil. Onlardan da adamları olur gelir orada gizli bir kaç yapar. Gece sahabeden birine Hazreti Ömer'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun için e, bekçiler tayin etti. Bekçilerin başına Hazreti Ömer Hattaf Efendimiz'i radıyallahu anh e, tayin etti. Yani bekçilerin başındaki komutan o. Şimdi bu arada Kureyş bir şeyler duymaya başlattı. E 40 kilometreye gelirsen artık ses de gelir. <gülüyor> 40 km, 10 bin kişinin sesi 40 kilometre gelir yani. Bu sefer e, Ebu Süfyan e, o zaman Müslüman olmamış. E, ya çok çok sessizlik var dedi. Bu sessizlik beni ürkütüyor dedi ya. Bu aşırı sessizlik iyi bir şey değildir yani. Patr-kütür gitmekte fayda var. Aşırı sessiz ödüm kopuyor benim de bazen yani. Bir i̇yi bir şey alamet değil. Ya dedi bu haberleri daha söylemiyorum. Mevzu nedir ya falan. Ondan sonra ben dedi bir çıkayım bakayım dedi bir etrafı beş on yirmi kilometre bir dolanayım dedi ya. bir e şey o. Mekke'nin de kumandanın reisi olduğu için. He, i̇ş reise düşüyor yani her yazı var. O sefer dediler, tamam dediler, sen dediler, e, git ama dediler, ne olur ne olmaz, belki de Muhammed'le karşılaşırsın dediler sallallahu aleyhi Çünkü o olay oldu ya, ilk derste anlattığım, Sinan Erdem'de anlattığım şeyinden beri. Yok, orada Hütebi'yi anlattık da, efendim, ondan sonraki derste anlattık ya, işte, antlaşmayı bozdular, bir Müslüman'ı öldürdüler falan. Oradan dolayı zaten bu Süfyan gelip e, sözleşmeyi uzatmak istedi de, efendim sağa razı gelmedi, ondan dolayı tetikteler. Dediler, bak dediler zaten ondan sen bir eman alamamısın güven alamamışsın geldin işte, buraya her zaman her an her şey olabilir. Onunla rastlarsan bize bir güvence al dediler. Bize dokunmasın, biz Mekke'de oturuyoruz evimizde, biz ona bir şey yapmayacağız. Yani bize bizimle savaşmayacağını dair bir eman iste dediler yine yani, rastlarsan dediler. Rastlayacağını da anladılar yani, malum oldu yani. Ondan sonra... Ebu Süfyan gitti gitti gitti, gece vakti geldi, Merruz Zahran'a kadar geldi. Ateşleri gördü. Yani yaklaştığınca tabii ateş uzaktan da görülüyor. Bir de tepeden yüksekten olduğu zaman bayağı uzaktan görülüyor. 10 bin ateş ne demek? Ateşleri daha yarı yolda gördü. Dedi ki... İşte yanında Hakim i̇bn Hizam var. Büdeyl i̇bn Verka var. Bunlar da sonra da Müslüman olanlar var içlerinde. Rıdvanullahu aleyhi ve sellem. Onlar o zaman Müslüman değiller. Onlarla beraber geldi. Yahu dedi, yani tecessüs için, casusluk için bir haber bulacaklar mı, bir şey duyacaklar mı diye. Derken, ben dedi bu gece kadar dedi, ateş fazla ateş yandığı hiçbir gece görmedim. Arafat gecesine döndü dedi ya. O zaman da Arafat'ta vakife var. Arafat'tan Müzdelife'ye iniyorlar, Müzdelife gecesi. Arafat'ta Müzdelife gece, o zaman da yani bayağı bir on bin, yirmi bin, 30 bin toplanıyor. Fazla da toplanıyor. Cahiliyet döneminde İbrahim Aslan'dan kalkmış. Ee, gelenek, görenek işi devam ettiriyorlar ya. Yani dedi bu dedi, ne dedi de... Cem'in yani derlerse, Müzdelife'nin bir adı Cem'in'dir. Cem'in dedi, ışıkları gibi oldu dedi ya, her yer dedi. Hani Arafat değil, Müzdelife değil, şey değil, bu, bu kadar bir ordu toplanmış ama dedi bir asker dedi. Böyle de bir asker, böyle de bir ateş görmedim, Arafa gecesine dön overlinegejet'e de bir sonraki geceyi söyle yani Müzdelifecen. Dedi bu dedi acaba dedi şey olmasın dedi. Huzaa kabilesinin dedi ateşleri olmasın dedi. Yani Huzaa kabilesinden şey ettiler ya, birbirine girdiler ya Bekir oğulları da Huzaa Oradan da onlar mı topladılar adamları da bize mi saldıracaklar geldiler bilmem ne. Yandakiler dediler hakemler hocam falan. Ya ne dediler? Kuzak kabilesi nüfusu kaç dediler ya. Şu ateşleri görmüyor musun? Şu ate şu kadar ateşin Kuzak kabilesi değil de 40 eklense toplanmaz dedi ya. Bu başka bir şey ya. Ne olacak? Bakalım dedi, gidelim dedi. O sırada Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası Abbas ibn Abdul Efendimiz o da e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke üzerine geldiğini haber almış. O zaten Mekke'de duruyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani gözcüsü gibi duruyordu esasen. Onların arasında gözüküyordu. Kendini gizliyordu. Onlardan gibi de görünüyordu. Tabii tam Müslümanlığını açıklaması efendim sonra vuku buldu. Ama o zamana kadar Mekke'de durduğu için Efendimiz sallallahu de ona sen orada dur, onlar benim hakkımda ne düşünüyorlar, ne oluyor, ne bütüyor, bana haberler getirirsin ee, diye. Ama Hazreti Abbas bunu anlayınca, efendim, e, geliyorlar artık üzerimize, biz de burada kal kalsak olmaz, çıktı. Cuhfe'de e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le karşılaştı. Çoluk çocuğunu almış yani, e, çocuklarını almış, muhacir olarak efendim. Çünkü Mekke'de mukim idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan razı idi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem daha o zaman yine Mekke fethedilmeden müşriklerin yönetim elindeyken de sikaye işleri yani zemzemin suyunun dağıtılması, hacıların suvarılması işte o zaman da hacca geliyorlar falan cehaliyet devrinde o vazifede Hazreti Abbas Efendimiz'i bıraktığı için ben senden razıyım amca sen orada dur o vazifeyi devam ettir buyurmuştu. Yolda karşılaştılar. Karşılaşıncaya Hazreti Abbas Efendimiz çoluk çocuğunu ailesini yükleri eşyası var Mekkeden artık tam manasıyla çıktı yüklerini Mekke'ye gönderdi eşyasını çoluk çocuğunu Mekke'ye gönderdi Kendisi dedi ki ben senden kalayım zaten Mekke iftedilecek beraber Mekke ederiz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu Hicret yeye ammi ahiru hicreti ey amcam Abbas buyurdu. Benim peygamberliğim nasıl ki peygamberliğin peygamberliğin sonudur. Senin hicretin de hicretin sonudur. En son sen Mekke'den çıktın Muhacir. Bu zamana kadar hicret farz idi. Mekke fethedilince hicret farzı kalkıyor. Onun için bu farzı da işleyenlerin son muhacir sensin. Bu farz hicret farziyeti de senden bitti de. Nübüvvet benimle bitti, hicret seninle bitti. De, amcasına. Radiyallahu Teala. Şimdi mekke Medine arasında yine olan hadiselerden biri. O arada Ebu Süfyan'a geleceğiz. Yani Ebu Süfyanlar tecessüs ederlerken başlarına neler gelecek önemli hadiseler yaşanacak. Bir Ebu Süfyan daha var. Bu, bu Ebu Süfyan da İbnül Hariz İbni Abdülmuttalib. Bu zat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, dedesi Abdülmuttalib'in Oğlu Haris. Haris Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Yani Abdullah Efendimiz'in kardeşi. Ee, onun oğlu de Ebu Süfyan var. Bu deminki e Ebu Süfyan değil. Hazreti Muaviye'nin babası olan Ebu Süfyan. E o onun babasının adı Harp. Değil mi Ebu Süfyan Ne Harp? Onun babasının adı Harp. Bu Ebu Süfyan'ın babasının adı Haris. Bu Ebu Süfyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani nasıl oluyor? Amca oğlu, kuzen diyorsunuz yani. Amca oğlu oluyor bu. Bu Medine Emine'ye bile hemen girildiğinde Cenet-ül Bakı'da annelerimiz de efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyt, on sonra kızları, sonra annelerimiz, annelerimizden sonraki şeyde hemen e, orada yatıyor. Akılibine bir taliple buzat beraber yatıyorlar şu an. E, kıymetli bir sahabe. Fakat yani efendim sallallahu aleyhi ve gitti evvelce. Şirk döneminde bayağı aleyhine gitti. E, bu efendim sonra Mekke'nin üzerine gelirken ta Hicri 8. senesine kadar da Müslüman olmamış yani. Artık son dönemler ama çıktılar bir de Abdullah İbn Ebi Ümeyye bin Muhire bu iki zat onlar da yola çıkmışlar. Şimdi Mekke'den işi anlayan işte haber gelen şu bu özel aileler, özel durumlardan çıkıyorlar önceden. Çünkü bir harp patlayabilir, büyük bir savaş olabilir. Çocuk çocuk zarar görmesin diye. Onlar da çıkmışlar. Mekke-i Medine arası bir yer. Onlar da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yolda rastladılar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir çadır işte böyle bir kapalı yere yerde istirahat ediyor. Ee, oturmuş. Ee, dediler ki biz de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek istiyoruz. İşte ziyaret etmek istiyoruz. E i̇şte efendim Müslüman olmak istiyoruz gibi bir teklif sundular. Ee, Ümmü Seleme annemiz. Bu annelerimizin çok şefaatleri var, aracılıkları var, devreye giriyorlar ya. Ümmü Selem annemiz, Rasulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında e, ona işte müracaat ettiler. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi mahrem şeyinde olduğu için başka sahabe giremiyor. Ümmü Selem annemiz e, dedi ki ya Rasulullah dedi, amcanın oğlu e, ile halanın oğlu ondan sonra senin dünürün e, bu ikisi hakkında söylüyor, sıfatlarını söylüyor yani. Birisi senin işte amcanın oğlu, biri e, halanın oğlu. Hem de aynı zamanda dünürün oluyor. Onlar da geldiler, işte seni ziyaret etmek istiyorlar. Tabi onlar o zaman daha müşrik. E, müsaade edersen, izin verirsen yanına girecekler. Ben senin yanına sokacağım. La haceteli bima. Benim onlarla işim olmaz böyle. Efendim, sadece böyle işte... ...tabii hak ettikleri şekilde konuşurum ama böyle biraz sert bir çıkış yapar ama sonra onu yumuşatmak e, efendim çok kolaydır yani. rauf Rahim çok esirgeyen acıyan olduğu için. Fakat kızdı yani. Benim onlarla, onlarla işim olmaz. Böyle. İhtiyacım yok onlara bu. Neden Emme ibn-i Amcamın oğlu dediğim benim haysiyetimi rencide edecek aleyhime çok hakaretler yaptı böyle şiirler yazardı yani çok şairiydi falan bazı alehte şiirler yazmış yani Cahiliyet döneminde şirk içinde olduğu için düşmanlık etmiş yani efendim sohasem de bundan çok gücenmiş amcamın oğlu olsa ne olur buyurdu benim ırzıma haysiyetime rencide eden şeyler yaptı ifadeler kullandı ve ve mebnu ammeti yosiri işte halamın oğlu dünürüm dediğin faul lezikali bir mekte makal o Mekke'de bana ne laflar etti buyurdu yani hicretten önce efendimiz müşriklerin elindeyken yani bana çok eziyetler ettiği, kötü sözler söyledi İslam'ın aleyhi Lazım değiller burada. Lazım değiller buyurunca annemiz ne yapsın, Ümmü Seleme annemiz çıktı dışarı, dedi ki böyle böyle dedi dedi, ben bir şey diyemedim dedi, Ben ne, ne diyeyim dedi yani, ben izin istedim ama dedi. Kızgın dedi size. Ama az iş etmemişler. O zaman bu Ebu Süfyan İbnil Haris, meşhur Ebu Süfyan değil, bu efem sultan amcasının oğlu olan Ebusebani küçük bir oğlu vardı. Dedi ki: Vallahi le eden anneli evle ahu denne biye haza. Sonra le nzehbenne fil azha ataşen ve ju'a'' vay anas. Ne laf etti ama. Dedi ki: Vallahi yemin ediyorum dedi. Ya bize dedi yanına girmemiz için Müslüman olmamız için izin verecek, bizi kabul edecek. Ya da dedi bu küçük oğlum var ya dedi bu çocuğu da alacağım. Sonra dedi çöllere vuracağım. Açlıktan susuzluktan ölene kadar ne bir insan göreceğim. Ne bir su ne bir yemek. Kendimi de çocuğumu da dedi intihar edeceğim dedi. Yani ciddiyetle konuşuyor ama burada bir şaka yok. Ya hakikaten yapacak yani. Öyle almış yani. Bu oğlu küçük de oğlu olduğu için. Oğlumla beraber dedi biz intihar edeceğiz dedi. Yani çöllerde aç susuz öleceğiz dedi. Yemin edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dediler ki ya Resulallah. böyle böyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen yumuşadı yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah'ımızın sıfatlarıyla sıfatlamış, ahlakıyla ahlaklamış. Hemen merhamet etti. Buyurdu ki gelsinler o zaman. Bize. Girdiler. E, Müslüman oldular. E, i̇şte kelime-i saadet getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, onların ee, İslam Müslüman olmalarını kabul etti. Yani tabi kabul eden Allah'tır efendim sahben. Allah'ın elçisi olarak ne yaptı? Ee, biatlerini kabul etmiş oldu. Böylece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık kudette son hazırlıklarını e, yapmak üzere sancaklar bağladı. E, kabilele her bir kabileye bir sancak verdi. Sancak beyleri gibi işte onları... ...senin elinde bir sancak olsun diye demek ki kaç kabile varsa. 72 kabile var diye hatırımda var yani Bayağı bir kabile var ama tabii bazen de 10 kişi 20 kişilik bir heyet gelmiş mesela bazı küçük kabileler. Ondan sonra e, bu arada efendim Ebu Süfyan da ne yapıyor e, yollara düşmüş e, haber e, araştırıyor. O arada Hazreti Abbas efendimiz Abbas bin Abdullah Talip efendimizin yanında zaten o da eyvah diyor. Yani yarın sabah ne olacak? Bu sabaha kureş, kureş bu sabaha kötü sabah ee, Bu durumda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer e, harple girerse, savaşla girerse kureş kıyamete kadar bitti diyor. Kıyamete kadar kureş kalmayacak. Ama işte burada ben nasıl yapsam da diyor Hazreti Abbas Efendimiz iyi niyetli insan amcası. Şimdi bunlara da bir haber de salamadım ki, bunlardan bir heyet gelse, eman isteseler, teslim olduk deseler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten savaş etmek derdi dedi, zaten haremi şerif, Mekke'de kan dökülmez, otu koparılmaz yani. Efendimiz de çok sevinir buna. E şimdi ama bunlara da kim dedirtecek buradan heyet getirin, bunlara heyet gönderin de, gidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eman isteyin, teslim olduk deyin yani, bu işte başka çıkar çareniz yok. Ya savaştan ne olacak ya suçla ne olacak? Onun için, Hazreti Abbas Efendimiz de böyle e, düşünüyor. E, Ebu Süfyan da, işte bu ışıklar nedir? Bu ne, kimler geldi? Neler oldu? Bize ne yapacaklar? O da o yanaştıkça yanaşıyor. Hazreti Abbas Efendimiz Efendimiz sayesinde beyaz katırına bindi. dedi şöyle ben de bir etrafı dolaşayım dedi. Mekkeden ağrı ne haberler var ne casuslar var. Onlar da uyanmışlardır elbet bir, bir şey var mı? Oradan gelen birini görebilir miyim de? Birilerini görürse onlara diyecek ki gidin heyet gönderin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onları çıkarayım arz edeyim eman isteyin Efendimizden eman alalım da bu savaş olmasın yani Mekke'yi teslim edin şeklinde Az Abbas da bunu düşünüyor o da çıktı yola Ebu Süfyan Mekke'den geliyor Az Abbas efendimiz o buradan Mekke'ye doğru giderken işte Ebu Süfyan'ın e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşması e, ve yakalanması diyelim yani yakalanması hadisesi de güzel hadiseler önemli hadiseler var. İnşallah önümüzdeki derste de ondan anlatabiliriz.